Onlar mescidi haramdan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır fakat onların çoğu bilmez.